Kesin. İman, Kur'an'da, çokça bahsi geçen bir meseledir. Yani, sık sık ayetler, hadisler bunları ele almış. Ee, anlatılmadık hiçbir meselesinin olmadığını düşünüyorum. İlim ehli de, iman mevzunu katiyetle ihmal etmemiş. Bazen kitaplarının içinde, yani büyük tasnif ettikleri eserlerin içinde bazıları da mustakilen bu mevzuda onlarca kitap yazmışlar. Bütün bunlar şuna delalet eder. İmanda anlatılmamış hiçbir mesele yoktur. Bu kadar çok sık güzel anlatılan bir şeyden de anlaşılmadık hiçbir şey kalmaması gerekir diyoruz değil mi? böyle olması gerekir. Ama buna rağmen bu ümmetin en çok en tehlikeli ihtilafı yine imanda olmuştur. Bu neden? Biz şimdi hep onu yani meseleyi anlayıp anlamama ilişkiler diyorduk. Doğru. Meseleyi anlayamama ciddi bir sorun. Anlatamama da ciddi bir sorun anlayamamada ciddi bir sorun. Ama imanda şöyle bir incelik var. Her inandım diyenin akabinde bu sözüne dönüp bir imtihana tabi tutulacağı gerçeği var. Ankebut suresinde zikrettiği gibi. Ankebut da diyor ki siz iman ettik dedikten sonra sınanmadan, denenmeden, imtihana tabi tutulmadan Öylece bırakılabileceğinizi mi zannettiniz diyor. Ha. Demek ki iman ettik dedikten sonra, kalben, dilen tasdik ettikten sonra hemen önümüze imtihan kapısı açılıyor. Ve bizim de hiçbirimiz normalde sor, normal bir muhasebe gündemine tabi tutmamışsak kendimizi. Yani günlük bir muhasebeye tabi tutmamışız. Bugün ben ne yaptım? Kur'an'a, Sünnet'e, Muvaffak düşenme yaptım gibi bir masabeye girişmiyoruz. Halbuki bize gelen sahabeden gelen öğütlerden, hasibu enfusekum, kablem tohasabu, hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekin. Hem de sık sık çekin ki nerede intihal edildik dediğinizde bunu yakalayabilelim. Biz günlük, aylık, senelik, hatta bir ömrün bile muhasebesini yapmadan geçirebiliyoruz. Bundan 5 sene önce, 10 sene önce, 15 sene önce, 1 sene önce iman ettik diyenlerimizin olmasına rağmen içimizden birisine sorsak sen bunca zaman mutlak ve defaatle imtihan edildin. Şu imtihandır diye düşündüğün bir şey var mı desek, inan içimizden zor hatırlayan çıkar. Hepimiz böyle bu neyi gösterir? imtihan ediliyoruz ama biz hiç imtihanın gerekliliği olan uyanık değiliz. Çünkü imtihanındaki gereklilik ne? Gizliliktir. Neyle imtihan edileceğimizi bilemeyiz. Aniden bir imtihana tabi tutulmuş olabiliriz. Onun karşısında hazır değilse mutlak o imtihanı kaybetmekle bir Şimdi imandaki sorunlarımızın ek seviyesi İmandaki imtihanı kaybettiğimiz sorunlarla bak. Bu bir gerçek. Ve bir de biz imanı e, ismen almışız, ismen. Müsemmasını işe yaramaz diye kenarda bırakmışız sanki. E, Albu ki biz sözlü imta, e, inandık diyoruz imtihana baktığın zaman ya kalbinle imtihan oluyorsun sözünde değil ya da cevariyle yani ya niyetinle ya da amellerinle imtihan ediyorsun. Ee, bu hatalar üst üste de binince imanı anlatan da çatlıyor. Yani anlatabilmek için. Dinleyen de zorluyor, zorlanıyor. Hiçbir şey anlamadığını düşünüyor. Anlatan Hava atmak için arada sırada anlattım havasına girebiliyor. Senelerdir anlatıyoruz. Bu insanlar anlamıyor diyebiliyorlar. Suçu halka yüklüyorlar. Anlatamayan da bir sorun vardır mutlak. E, anlama zorunda olanlarda da bir sorun vardır. Bu da bir gerçektir. Onun için sahabeden gelen naslara baktığınızda e, biz Kur'an öğrenmeden evvel imanı öğrenelim. Kur'an'ı öğrenmeden evvel imanı öğrenirdik. Ee, bakıyorsunuz birkaç tane, birçok sahabeden bu denli nakil var. Yine de diyoruz ki biz Kur'an'da, şurada vahiy gelmeden evvel sen iman nedir, kitap nedir bilmiyordun diyor. <gülüyor> Allah Resulü bile vahiy gelmeden evvel imanın, kitabın ne olduğunu bilmiyor idiyse demek ki iman kitapla öğreniliyor. Ama buradaki gel yani biz Kur'an'ı öğrenmeden evvel imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik. imanımız ziyadeleşti diyor. Allah'ın Allah'ın ayetleri okunduğu zaman diyor ya وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanları artar diyor. Yani ziyadeleşir. Şimdi bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor? E, belli ki bunun bir tekrarı gerekiyor. Müzakeresi gerekiyor. Yine sahabeden gelen nakillerden yolda, sokakta, seferde birbirlerine rastladıklarında gel, ta numin sa'atan gel şöyle bir saat iman edelim derlermiş. Demek ki bunun hem tekrarı gerekiyor hem de müzakeresi gerekiyor. Buna hatırlatma da, uyarı da, mesela birisine imandan bahsederken, da öncelikli olarak ilk söylememiz gereken şey dikkatli uyanık ol. Çünkü iman ettiğim sözü devamlı seni imtihana götürüyor. Ve imtihanda asıl olan gizlilik. Neyler nasıl deneneceğini bilemiyorsun. Ve şaşkına dönüyor, hazır değilsin. Hatta onu imtihan olarak da düşünüyorsun. Çok uzak kalıyordun ve bu sefer imtihanı kaybetmiş oluyordun. Eğer Allah'ın ayetleri okundukça iman ziyadeleşiyor, müzakere ettikçe iman ziyadeleşiyorsa, müzakere ettikçe bu demek ki bir hayli tekrarı da gerektirir. Bıkmadan ki, ee, bıkmaman için de imanın tadını almak gerekir. Yani ondan tad alman gerekir. Kendine hadis şerifte diyor ki iman bahsinde her kim şu üç şeyi anlamışsa imanın tadını almıştır diyor. Birisi Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmedikçe diyor. Değil mi? Bak bu bir asıl Allahı Resulunu. Sonra ne diyor? Küfre atılmayı, e, küfre düşmeyi. Ateşe atılmakmış gibi kerif görmedikçe imanın tadını alamaz diyor. Şimdi bu haz, şeker, bal değil ki dilinle, dilinle yaladığında bunu hissedesin. E belli ki bu tat, bizim manen, ruhen aldığımız, haz aldığımız, tadını aldığımız bir tat olması gerekiyor. Ha, bu da ister istemez bir gönül açıklılığını gerektirir ve bir de tekrarlarda dersler devamlı birbirinin kovalayan ee yani aynen bina yapar gibi bir tuğlayı koyuyorsun ikinci tuğlayı üstüne koyma zorundasın. Yanına koyun, üstüne koyun, kilitliyorsun. Bu devamlı bir tuğla koymayı tekrarlama niteliği taşır. Ha. Ondan sonra öyle olur ki artık hayatın bir parçası olur. Yani imanın 70 küsur şube olması neyi gösteriyor? Ee, kulluğu tarif ederken biz, imanı tarif ederken bizden düşünce, söz, kasıt, fiil olarak sudur eden her şey kulluksa bu hayatı zorlaştırıyorum, kolaylaştırıyorum. kolaylaştırıyor mu? Ha? Ama biz zor görüyoruz bak. Mesela bazen yeni İslam'a girenler şöyle diyor. Ben İslam'ı yaşamazdan önce tek günahım olduğunu düşünürdüm. O da İslam'ı yaşamamak diyor. Ama İslam'a girince diyor şu günah, bu haram, bu böyle, bu hata değil de diyor. Ben bu hataların içinde boğuldum. Cidden bu bunu böyle hissediyor. Neden? Ee, İslam'ı o ona anlatırken anlatan da böyle algılarken tek bir şeymiş gibi, hayatın tek bir parçasıymış gibi albu Halbuki biz bütün benliğimizde, düşünce, söz, kasıt, fiil olarak hayatımızdaki her şey bizim için bir kulluktur. Bir ibadet eylemidir. Ve o imandan bir cüzdü Normal hayatın bir parçasıymış gibi eğer biz o noktada eğitilseydik, belli bir yaştan sonra, 10 yaşından, 12 yaşından, 15 yaşından sonra Bunlar bize yük veren şeyler olmazdı. Adama şimdi sen kenardan duracaksın. Sözüne dikkat et diyeceksin. Komşunla iyi muameliye dikkat et. Anana babana iyi muameli et diyeceksin. Şu sözü söyle, söz, bu sözü söyleme bu kötüdür. Asık surat durma tebessüm et. Hayatının en hücuduna karıştığında inan o insan bunalır. Ve bunu da normal karşılamak gerekiyor. Eğitilmemiş, buna eğitilmemiş bir insana bu denli yüklendiğinde bu onu boğulur. Onun için biz bazen önemlileri öne alırken, önemlileri öne alırken mecburen bir hayli, bir hayli tevhidin üzerinde oyalanıyor. İmanın, tevhidin üzerinde bunu alkılama, ondan sonra irtibat kuramama gibi, bir aksaklık başlıyor şimdi. Biz bir şeyi öncelikli olarak bir bapta öğrendiysek onu imandaki cüz olan ikinci bapla ilişkilendiremiyoruz. Mesela ben bugün size düşündüğüm, öyle düşündüm. İnsanoğlunun yaratılış gayesi Allah kulluktur. İnsanın kendisinden ne kendisini ne de bir başkasını yiyip, yedirip, doyurup, içilmesi için insana bir yük yüklenilmemiştir. Doğru mu? Yani burada benim işlemek istediğim ders rızk meselesiyle alakalıydı. Şimdiye kadar yaptığımız derslerde rızk dediğimizde, tek kelime rızık. Allah'ın razzaklığına inanmamız. O'nun razaklığında birlememiz diye düşünsek şu ana kadar gördüğümüz dersler, derslerin hangisiyle hemen irtibat sağlarlarsınız? Neresiyle? Rızkın takdir edilmiş olmasıyla değil mi? Yani mukadder oluşuyla ilişkilersin. Başka? isim ve sıfat tevhidiyle bir iş soruyor. Şimdi zaten imanda onu bir aşarsan imanla alakası var dersin. Ondan sonra tevküle alakalı. Hüsnüzanla alakalı. Rızkı talep bir kulluk eylemi. Biz nasıl düşünürüz? Hani çalışırsan kazanırsın derler ya sanki Allah'ın bize ihsan ettiği rızkı elde etmek, etmek için çalışmamızı onun bedeli olarak düşünüyoruz. Halbuki o çalışma bir kulluk eğleniyor. Oradaki şartlar ne şimdi? Haramı helal etmeme. Bu bizde de başlıyor bak şimdi. Biz haramı helal etme meselesine girdiğimizde nereden başlarız? <gülüyor> Alimlerin haramı helal, helal haram etme meselesiyle sanki ilişkilendiririz. Halbuki Allah insana rızkı verdiğinde nasıl veriyor? yazılmış da takdir edilmiş de rızkı nasıl veriliyor? Helal. Doğru mu? Herkese takdir edilen rızkı helaldir o yazdıysa. İnsan ne yapıyor? Onu celbederken, onu kazanmak için esbaba teveccühlü çalışması gayret ediyor da. O gayretinin meşruu gayri meşruu ile o takdir edilen rızkın helalliliğinin devamı ve evet, haram edilmesiyle alakalı. Aslında ekseriyetle insanlar önce kendilerine haramı helal edebiliyorlar, ediyorlar. Eğer onu haram bir yoldan elde ediyorsan, helal rızkı sen kendin önce haram ettin. Ha, o rızık sana geliyor ama takdir edilmiş gelecek ama çalışman gerekiyor bu bir. Neden miskinliği tevekkül olarak görmeme şartı getiriyor? Aynı tasavvufta olduğu gibi, bak onunla da alakalı. Şimdi imanla da alakalı. Önce onun rızk verdiğine <gülüyor> inanıyorsun. Ekseriyetle bizim toplumumuzda Allah'ın razlaklığı hakkında bir sorun yok değil mi? ekseriyetle? Ekseriyette, inananlarda bile onu birlemede sorunlar var. Adam tutuyor, az önce dedim ki, rızk neyle alakalı, tevekkülle alakalı, tevekkül etmen gerekiyor. Adam bu sefer tevekkülü tarif ediyor tahrif ediyor. Miskince yatıyor bir köşede. Buna tevekkül diyor. Rızkın böyle gelmesini istiyor. Halbuki onun peşinden koşman gerekir. Hem de o koştuğun sarf ettiğin gayret meşru da olması gerekiyor. Şimdi bütün bunlarla alakalandırmazsak hatta bazen diyordum hatırlarsınız bizim kardeşlerimizden birisi tutuyor. İstiva meselesini 3 ay ders konusu yapabiliyor. İslami ise ders konusu olmalı. Ama üç ay değil, Allah'ın razaklığından, bizim rızka karşı sorumluluğumuzdan, rızkın bize takdir edilmesinden, onu celbetmedeki esbaba tevessülümüz, yani çalışmamız, gayretimizin meşruluğundan tut. Yüzlerce mesaili, meselesi vardır. Yani bunun meşru olması için yapmamız gereken işler vardır. Şimdi bu alakayı kuramıyoruz. Şimdi adam inandığını söylüyor, beş vakit namazı kılıyor, ilk bu soru bana sorulduğunda Fransa'dan birisi sordu. İş namazı kılıyorum diyor, elhamdülillah çocukluğumdan beri terk etmedim diyor. Ama diyor iş yerinde patron eğer burada namaz kılacaksanız işi bırakın dedi diyor. Ben de diyor eve gelince kaza ediyorum diyor. Bakın şimdi, bu adam namaz kılıyor değil mi? Biz bazen insanların en azından asgariden namaz gibi bir ibadeti terk etmeyen kimseler olmalarını tartıyor diyoruz. Aha bunun namazının buna terk etmesinin ne önemi var şimdi? Allah'ın razzaklığında onu diyor. Namaz kıldığında <gülüyor> kovulacağını düşünüyor. Rızıksız, yiyeceksiz, içeceksiz kalacağını ben bu kadar çocuğa nasıl bakacağım diyor şimdi o halbuki burada Allah'ı razaklığında birlemede o adamın sorunu var. Bunu yakalaması gerekiyor. Ve o zaman Allah'a güven, şu bizim tevekkül dediğimiz miskinlikte anlattığı anladığımız değil, cidden o rızkı takdir etmiştir bize. Bizden istediği onun razaklığına inandığımız gibi onu razaklıkta birlemedir. Ha, bazen rızkını bize yani bir yağmur yağdırıp, yerden, topraktan çıkarıp, rızıklandırdığı gibi, e, arada sebep kıldıkları da vardır. Bakıyorsunuz şimdi rız rızıkta, yerde gökte ne varsa diyor, hepsinin rızkını Allah tekebbül etmiştir diyor. Bakıyorsunuz ki eğer rızk meselesine baştan sonuna kadar dalın. İmanın bütün cüzleriyle alakalı olduğunu görürsünüz. Hatta bazen diyorum bu ayeti okurken ve cinne illa Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım, yarattım diyor. Tevhid dersi yapan bütün arkadaşların derslerini dinleyin. Bu ayetten öte gitmezler. Halbuki bu ayet tek başına değil bak. Şimdi ben cinleri ve insanları Sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Şimdi cümleyi Türkçede söylesem ben onlardan beni yedirip içirmeleri ne rızıklandırmalarını istemiyorum dersem onlardan kelimesi ma uridu minhum. Burada onlardan kelimesi hangi cümleyle alakalı? İnsan vücutlarıyla. Yani yani Kulluk için yarattığımdan, sadece bana ibadet etmek için yarattıklarımdan ben beni yedirip içirmelerini istemiyorum. Rızk vermelerini de istemiyorum çünkü razzak olan güç sahibi ben, yani Allah'tır diyor. Şimdi bu bir sonraki ayet, eğer teyit dersiysen neden onunla beraber okunup ele alınmaz? Bence eğer bir istiva hakkında 3-4 ay durabiliyorsak, bence bu razzaklık hakkında aylarca dursak, inan ne kadar üzerinde durursan dur, teşviş değil zihindeki bıraktığı iş. Karmaşa da değil, bunu konuştukça imanının arttığını, daha çok tevekkül ve bu sebep tevekkülü anladığım, güvenme anlama geliyor şimdi burada? Yan gelip yatma değil tevekkülün tezahürü hırslıca rızkını peşinden koşman. Hem de meşru bir esbaba, yani sebebe yapışarak bunu yapacaksın. Aa. Sen çalıştığında çalışmana karşılık da verdiğini düşünmeyeceksin. Çünkü bizim, yani onu elde etmek için esbaba tevessülümüz, esbaba yapışmamız müstakil bir ibadet eylemi zaten. Hiçbir çalışmamız da bunların birinin karşılığı değil. Ama onun peşinden koşmalıyız. Ondan sonra harama bulaşmadan katiyetle bunu yapmalıyız. Hem de her çeşidiyle ne aslen haram olanın ticareti ne de helal olan bir şeyi haram yapacak bir sahtekarlığa aldatmak, tevessül edebilelim. Şimdi rızk dediğinde, kazanç dediğinde, ticaret dediğinde demek ki bu ticaret hukukuyla da alakalı değil mi? Şimdi bir insan yani rızkını celbederken dükkan sahibi olduğunu düşün, mağaza sahibi olduğunu düşün. Allah'ın sana yani oradan helal olarak takdir edecek bir şeyi, sertekarlıkla, üçkağıtçılıkla, müşteriyi aldatarak sattığın andan itibaren faize bulaştığını düşün. Bazen bunu diyoruz bizimkiler, yani bizim insanımız namaz gibi önemli bir ibadetin mesaiyle 50 tanedir. Ama inanın ticaretin fıkhını öğrenmeden, nasıl namazın fıkhını öğrenmeden kılamazsın, ticaretin de fıkhını öğrenmeden ticaret yapamazsınız. Harama bulaşmamanız mümkün değil. Bizimkiler tak ticarete atılıyor, karşı karşıya kaldıkları sorunları yorumlayarak aşma kalkıyorlar. Önceden ona hazır, ne iş yapayım, nasıl harama bulaşmam gibi bir düşünceye sahip değiller. Şimdi bunu biraz geçin. Mesela senelerce önce biraz yaşlılar anlayacak. İslami kesin Müslümanlar zayıf. Müslümanlar güçtür. Devamlı eziliyor. Neden? İktisaden zayıfız onlar. Bunu şimdi zihinlerimizde kazımadılar mı? Bak şimdi. Bu modern bir ifade. İktisaden zayıfız. Çünkü iktisadi bağımsızlığımız yok diyorduk. Aslında bu iktisadi zayıflık, bağımsızlık değil. Allah'ın razaklığında endişemiz var bizim. Şimdi herkes ona yönlendi. Gücü Allah'ta değil. İzzeti Allah'ta değil. Rızk'ta da <gülüyor> Size vaat edilen rızık nerede diyor? Tamam da. Ha, bir de rızkı istemen gerekir. Değil mi? Demek ki neyle alakalı? Duayla. Bak şimdi, o rızkı sana takdir etmiş mi? Geleceği mukadder olan bir şey istemenin anlamı olur mu şimdi? Bu toplumun mantığıyla Ama olması gerekir. Peki e, onu farklı yönde size örnek veriyordum. Sabahleyin işe giderken Rabbim helal rızık versin. Bunu neden deriz? Sen o rızkı sana haram etmeyecek meşru yani haram olmayan bir yolla kazanmayı azmettiğin kadar bir de Allah'tan helal rızk isteyeceksin. Çünkü zayıf kaldığın, zayıf düştüğün bir anda imanında sen orada harama tevessül edebilirsin. Şimdi senelerdir e, tespit ettiğimiz bir ortamda bakın benim tanıdığım bir sürü insan var. Müslümanken ticarete başladıysa bu insanların %70'i yan çizmişlerdir. Tüccarken İslam'a bağlandıysa yani yüzde doksanı bu adamlar istikametli ticaret etmişlerdi. Bunu anladınız mı ne demek? Bak şimdi Müslümanken İslamı tanımış ticarete açılıyor ve bu adamların yüzde yetmişi kayıyor. Haramın sahte üç kağıt bulaşmayan kalmadı bak. Ama adam tüccar işini oturtmuş. Ondan sonra İslam'ı İslam yaşamaya başlayınca bu adamlar %80 daha istikametli, %90 daha istikametli gidebiliyor. Çünkü bütün bu pislikten sonra İslam'ı tercih edince bu haram, bu haram, bu haram. Düşünün ben bir tüccarım gözlerimin önünde faize girdiği için alırken dememişler. Kongo'dan iş yaban birisi bir milyonluk ticaretin, dolarlık ticaretinden vazgeçti. Sadece bu arama tevettül etmiyorlar için. Ama Müslümanken başladıysa bu yüreği göremiyorum. Hemen tevile başlıyor. Tevile gidiyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bu mevzudaki imanımızın zafiyetinden. Eğer sen iktisadi bağımsızlığımızı, zayıflığımız sebebi görüyorsan, ki bizim zayıflığımız Allah'a imandadır, Şimdi öyle bir iman oluşturmuşlar ki pekiştirmişlerken İran fethedildikten sonra gelen ganimetleri görünce Ömer ağlamaya başlıyor. Allah'ım bütün bunlar senin Resulün hayattayken de vardı. Ama bunu ona değil de bize nasip etmem korkarım bizi büyük belaya götürür ve imtihana tabi tutar diyor. Yani Müslümanlar o ana kadar yani maddi olarak cidden imkansız bir toplulukta ama hiçbir zaman ona sebep kendilerinin zayıf, güçsüz, kafirin karşısında bundan dolayı perişan olduklarını söylemiyorlardı. Şimdi normal, muhtaç olma, günlük yiyeceğe muhtaç olma fakirlik değil mi? Yani yeterince üzerinde giyecek elbisesi olmaması, barınacak bir yerinin olmaması, kışın ısıtacak İmkanlarının olmayışı cidden bir ihtiyaç sahibi olmak demektir. Ama bu bizim hiçbir zaman güçsüzlüğümüzü göstermez. Neden burada? Yine tevekkülümüzde, imanımızda bir sorun vardır bizim. Onun için e, derslerde, e, şimdi, yoğunlaştırılmış ve çabuklaştırılmış ders programı diyorlar? Hızlandırılmış, Hızlandırılmış yoğunlaştırılmış bir ders programı. Şimdi bunu konsantre edeceksin ki ya 3 senede 4 senede kazanabileceğim bir şeyi dakikasında <gülüyor> bir haf gibi bir bardak suyla birisine verip sanki bir içilmeye çalışıyoruz bu derslerde. Ee, bu tabi ki biz zorundayız. Ama az bir vakit de olsa derse ayırdığımız zaman şimdi ben olsam, size tavsiyem olsam, şu ayeti zariyattan alın. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Onlardan beni doyurmalarını, yedirip içirmelerini ve rızk istemiyor çünkü razzak, rızk verici ve güç sahibi Allah'tır ayetini Oturup düşünmek gerekir. Önce ikisini bir okuduğunda farkına varacaktı. Mesela biz senelerce wa insa illa liyabudun buraya kadar okur, bunu delil getirir, anlatırdı. Şimdi bunun bunun arkasından zikredilmesinin sebebi ne olabilir o? <gülüyor> ee, onlardan bizi doyurmalarını, yani kulluk için yarattıklarından bizi yedirip içirmelerini istemiyoruz diyor Allah. ...alakası ne olur şimdi... ...onları ben sadece... ...ibadet etsinler diye yarattım derken... ...arkadan bu ayet... ...neyi düşündürür, düşündürmesi gerekir? Kulluk yoksun yani. Kulluk için devamlı Ahmet. Olmaz. Çünkü kulluğa... ...en büyük mani rızk biliyor musun? Çünkü tevhid gibi önemli bir meselenin... ...hemen akabinde... ...bunu zikrediyorsa... Ee, Gerçi elhamdülillah rivayet ızayı fakr <gülüyor> an yekûnâ kufrâ Fakirlik neredeyse küfür olacaktır diyor. Ve bu insanların birçoğu bunun sebebiyle inanır inan zikzak yapıyorlar. Bu geçim sıkıntısından bunu yapıyorlar. Bunun yüzünden yüzlerce insan miting yapıyor, grev yapıyor, karşı çıkıyor, grup çekiyor. Bundan bunu yapıyorlar. Demek ki bu risk endişesi dediğimiz şey yaratılış gayemiz olan kullar en önemli manilerden birisi bakın. Hem de bunu özde ilişkilendirdiği gibi mesela ayeti kerimeye bakın. Burada o da var. Ve umur ehleke bis salat. Aile efradına namazenli. Kime diyor bunu? Aile bunu? Aile Hangi nebini, kimin üzerinden bu bize gelirse gelsin bizden istedi, aile reisinin çünkü aile efradına derken reise hitap ediyor. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِسْسَلَانِ وَسْتَبِرْ aleyha Ve sen de devam et ha, yani çoluk çocuğuna emredip de sen kaytarmayacaksın. Şimdi düşün, kaç tane namaz kılmayan erkeğin hanımı namaz kılıyor? Bence namaz kılmayan bir erkeğin hanımı da namaz kılmaz. Hele gençlerde kılmasın. <gülüyor> ha. Şimdi "Vamur ehleki bis sala ve's-sabr Arkasından da ne diyor? Bak namaz bu. Buradaki kulluk da genel anlamda lanes nes'elüke rizqan nahnu nurzuquk." Senden bizi rızıklandırman istemedik. Seni rızıklandıran biziz." diyor. Şimdi aile efradına namaz emri sen de devam et, senden bizi rızıklandırmanı iste, istemiyorum çünkü seni rızıklandıran biziz, diyor. Ne alakası var? Bir alakası var da zikredilmiş değil mi? Çünkü ibadete mani en geçerli sebep sunulan rızk endişesidir. Rızk endişesidir. Şimdi eğer rızkı biz, yani Victor Hugo'nun e, dediği gibi sefillerinde ben yaşamak için yiyorum. Yemek için yaşamıyorum. Eğer cidden insan yaşamak için yiyorsa inanın öyle bir ortam olsun. Bir tek hurma danesi bile insanın huzurlu bir hayat geçirmesi için yeterli bir günlük olarak. Problem yok Yok bakalım. Ama şimdi bu bu yetmesine rağmen, şimdi doktorların hepsi buna çırpınıyor. Mesele yemek değil diyor. Yeterli olan insan almasıdır diyor. O zaman, hiç hurma tanesi bile eline geçiremeyen, çölde günlerce susuz kalmış birisinin yanında bizim sadece bir su bulmamız bile büyük nimet değil mi? Bir iki hurma tanesini bulup yemek bile büyük bir nimetti. Ama biz her şeyiyle israfa kapı açmış bir toplumuz. Şimdi israf neyle alakalı? <gülüyor> ha? Gündeme gelen mal demelikte bakın. Çünkü beraber bak kulu veşrebu vela tusrifu yani israfı en yakın zikrettiği şey yeyin için ama israf et. Yayın için bir sorun yok. O zaman bizim yani bu hayattan e, tad alma şeklimiz inanmayan insanlara nispeten daha farklı bir suret yani resim arz etmesi gerekiyor. Yani farklı bir manzara arz etmesi gerekiyor bizde. E sıhhat ise bazen diyoruz şimdi e, aynı şey, öyle insanlar olmuş ki, tereyağının kaşığa bulaşmışından bile korkuyor adam yiyemiyor. Bir zamanlar yem yemek için bulamayan, şimdi onu yemekten korkar bir noktaya gelmiş. Bu da bak rızkla alakalıdır. Rızkın haramlılığı, askının bozulması, her şeyle bu gündeme gelebilir. O zaman biz imanı anlayamadığımızda ee, bu mevzuda sık sık duyduğumuz şeyleri bir tekrardan ibaret olarak düşüneceğiz. Bizi rahatsız eden ifadeler olur ondan sonra. Ama biz bir yerinden yakalamamız gerekiyor. Yani perdeyi kaldırıp bir içeri girmemiz gerekiyor. Bu ayetin yaratılış gayemiz kulluk. Kulluk olduğumuz açıkta kulluğun ne olduğu sorusunu açmak gerekiyor arkasından, onlardan, kulluk için yaratılanlardan ne kendilerini ne de başkalarını doyurmasını istemedik. Bak şimdi insanların bu yönden en büyük fitneye düştüğü yer, bak şimdi namazı kılınsa işten atacaklar, çoluk çocuğunu yiyecek diyor. Allah'ın görevini yükleniyor sanki, yüklenmek istiyor. Halbuki Allah yerde gökte ne varsa diyor, hepsinin rızkını ben tekeffül ettim sen kimsin de birilerinin rızkını tekeffül ediyorsun. Hem de onun için hayatını mahvediyorsun. Herkeğe demiyorum ben çoluğum çocuğum için ya ya yani çalışıyorum. Aptal bu. Halbuki insan kendisi için çalışıyor. Helal kazanman için onu helal yol dağıtlamak için. Ama neden çocuğuna adı zikredilir? Tabii ki çocuğuna bakma zorundasın. Bu mevzudaki bütün sorunları teker teker listleyin, inanın, hayatı mahvedecek sorunlardır. Şimdi ben size desem, kadınların eşit olması gerekir, içtimai hayatımıza katkıda bulunmaları gerekir, çalışmaları gerekir derken, bütün bu fitnenin sebebi kim? Müslümanların daha çok. Müslüm Müslüm Müslümanların daha çok. Müslüman kesimler. Müslümanların daha çok. Müslüm çok Tabi. Neden? Türkiye'deki Müslümanların genelinde, genelinde. Mesela. Bir kız çocuğu, bir meslek sahibi okunmasının için. eşinden i̇şte, Ama bunun sebebi diyor, ne diyor? Sade de değil. Bir de ekonomik özgürlüğünü kazansın diyorlar. Diye. Ama yani bütün bu bunun sebebi, sebebi ne? Bunun sebebi bu konuda insanlar zaten... Ya değil, değil. biz diyor. bile hanıma kızıyoruz. Bir şey olur. Ulan yediren içiren benim, üstünü başını alan benim. diye Durmadan başa kalkmaz mıyız? Hayır değil bizim, Yok. bizim bak, bize, <gülüyor> nazarımızda görünmeyen bir soru bazen kadınlar şunu da benim de bak bir gelirim olsaydı sana muhtaç olmazdım diyorlar mı <gülüyor> bak bu, bu iç, ön, aklımı, ön, yani önde tuttuğumuz bir şey değil bu bak ama şu an önümüzde dev olarak oluşmuş sorunların hepsinin sebebiyetliğine bakın bu gibi şeylerde yakın ya ben çocuğuma nasıl ben yedirip içiriyorum diye onun başına kakarım ki onun sahibi Allah beni teşrifatçı kullanmış. Al bu tepsiyle götür demiş. Hanımına da bunu böyle yapıyorsun. Başına katmak için değil. Bak bu da riskle alakalı. Bu da imandan bir cüptür. İsim ve sıfattan bir cüptür. Aynı anda tehlükten bir cüptür. Bakıyorsun etrafında binlerce mahlukat yani bir bakın en azından belgesellere bir bir çakal, köpek yavrusu, kedi yavrusu, aslan yavrusu, fil filin yavrusuna bakın. O ke, paşa gibi oturuyor. Annesi gelip yediriyor. Civciv yuvasında bekliyor, ağzını açmış. Annesi gelip ağzını aç ağzını açmıyor onu bak. Yemeği ağzına veriyor. Birisi diyor ki, hayvanlar içerisinde en mütevellil hayvan Balıktır ve Beş balığın zayıfı yoktur bak hepsi semildir hayvanlar içerisinde en nankör tilkidir akşama kadar yesin yine kasıkları içine girmiş eder yani rızkı Allah'tan bildiğimiz gibi Allah'ın ihsan etti. helal rızkla yetinmesini bilmek ha rızk verdiği gibi bir de bunun bereketini veriyor Bereket de başka bir olaydır. Yani öyle insanlar var bakın, benim sadece telefona verdiğim parayla geçinen insan var ya, inan geçiniliyor. Da, bir tüketim, bir teşvik yani bunu, e, topluma şey Yani biz çocuklarımız Şimdi biz bunu yaşlılığımızla ne kadar? Ne kadar çocuklara ne kadar örnek olduk değil mi? Onlar bunun terbiyesini bizden alacaklar sen ne kadar anlatırsan bir de toplum psikolojisi var insanlarda İnsanlar toplum psikolojisi gençleri etkiliyor biz devamlı anlatıyoruz ben de anlatıyorum, ben de anlatıyorum, ben bunları konuşuyoruz İsraf'ın haram olduğunu her türlü ben mesela çocuklardan çok bu konuda neden korkarım mesela çocuklardan dolayı kusratları bozdur diye korkarım yani bu tip şeyler onları yalanla teşvik eder, kişilikleri bozdur, tavizler verirler karakterleri zayıflar Zaten yani aynı, aynı şeyden evet. müştekiyiz, yani şikayetçiyiz Şikayetçiyiz de yani buna kadar anlatsak da onlar da biliyorlar zaten. Anlatsak da. Ama yer girelim. Yer girelim. tüketim. Öyle bir teşvik ediliyor ki. insanlarda var da ki şu şey toplumda. öyle anlar geliyor ki bir kelime söylüyorum. Bir hale düşüyorum. Hemen bu dersi kendim için yapma zaruriyet hissediyorum. Çünkü ortam bizi buna itiyor bazen. Yani anlık da olsa denksiz konuşmalarımıza sebep oluyor. Bunu mazeret beyan edeceğimiz ben biliyorum. Mazeret beyan edeceğimiz yerden cidden bir imanımızı günlük olarak gözden geçirmeliyiz. O gün ne yapıyorsak o bizim bizden huzur eden bir kulluk eylemi ise ki rızkın herkes günlük peşinde değil mi? Çalışma zorunda çocuk çocuğuna bakmak için. Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı celbedebilmesi için buna tevessül etmesi gerekir. Haramın helalını düşünmesi gerekir. Kimseyi aldatmaması <gülüyor> gerekir. Bugünlük muhasebe Bir kere bugün ben düzelttim zihnimde doğruları öğrendim diye tatbikinden uzak kalma sebep olacak bir davranışa girmememiz gerekir. Onun için yani biz hayatın tamamen içinde olmalıyız. Bu içinde olmak bize, bizi Ankarya yapma duygusundan kurtarır. O zaman bu Ankarya olmaz bize. Ondan sonra asalaklık biter bizden. Ve çocuklarımızı da zannedersem bu duygularla ben önce bunun duygusunu diyelim ki dürüstlüğü ona nasihat etmeden önce onun duygusunu ona yaşatmak gerekiyor. Doğruluğun, dürüstlüğün duygusunu. Yani dürüst olmanın bu duyguyu ona anlatmamız, bundan tad almasını sağlamamız gerekiyor. Bazen demiyor muyuz yani bir yemeği bile yedirirken, yani acı bir şurubu bile içirken tatlı tatlı diye kandırmaya çalışıyoruz çocuğu. Ve bir tat bir tat yeme falan bir tat diyoruz yemediği şeye. Önce onun tadını ona hissettirmek gerekiyor. Bakıyorsun kadın rızk meselesinde kocasını hırsız yapabilecek kadar tahrikar. Doğru değil mi? Yani bereketsiz bir kadın İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın karısı arasındaki geçen olayı anlattım. Eşi, terk etsin dediği sebep ne? Biz Sıkıntıdayız. Biz geçinemiyoruz demez daha. Bu keşke bizim hanımlar böyle dese vallahi veli, veli kabul ederiz onları biz. Konuşurlarken sanki yeni caminin önüne mendil açacakmış gibi duruyorlar ve böyle kadınlar erkekleri hırsız yapar bakın. Sahtekar yapar, üçkaçı yapar. O kadın bu mevzuda evin direğidir. O erkek sabrı öğreten kadındır bu, bu arada. Çünkü erkek eşini katetle muhtaç bırakmak istemez. Böyle bir eziklik hissetmek istemez. kadın onu cesaretlendirir. Doğru ya da sahtekarlardan. Bence bunların yani pratik teori nazarî dediğimiz bilgisini vermeden önce ya yani bir tat diyebilecek vaziyette olmalıyız ve bazen de ondan diyoruz herhalde hepimiz bir muhtaçlığı hissetmeliyiz. bu duyguyu yakalayabilmek için yemeğin tadına zaman alını rahmet. En aç olur aç çıkacak. <gülüyor> İnan acol, muhtarjol o o kurut ekmeğin var ya. İçinde sadece bir keş olsun yağsız peynir dediğimiz şey, imansız var ya. Vallahi bu yeter. Sonra kaşar <gülüyor> geliyor. Sonra. Acol ihtiyaç, muhtaç olma, onun tadını yani yani çektirir sana. Ama bizde bu yok. İman da böyle. <gülüyor> maksat hasıl oldu yine de maksat hasıl oldu bence her kadın <gülüyor> dikkat et kadın işte sıkıntıdayız falan filan sözü bile onun boş, onun boşanmasına sebeptir Şu evin direği o <gülüyor> bu mevzada erkek değil kaç dakika oldu hiç Arapçasın da okumadık ayetleri değil mi <Gülüyor> dersin başında Allah herkese helal hızlı takdir etmiştir dediğiniz. ben bunu tam algılamadım yani, yani böyle bir film, Rızkı zaten... bize veren o mu? Evet. O. Takdir eden o mu? Evet. Size temizleri alakıldım diyor. Pisleri yasakladım diyor. Şimdi biz bu rızkı bize tertemiz verileni vücudumuzdaki bütün azalarda görüyoruz. <gülüyor> tertemiz bize teslim etmiş emanet. Yarın bundan da hepsi bizden hesap duracak. Kıyamet gününden. Geri konuşacak el ayak her şey konuşacak. Bu rızkı da bize helal veriyor ama biz onu haram yoldan almaya çalışıyoruz. Ve o helal yolda. Bunun için işte çalışma bir kulluk eylemi o rızkın peşinde koşmak. Bu niye benzer şimdi çalışmadan rızk istemek evlenmeden çocuk istemek gibi? <gülüyor> evlenmeden çocuk istemek gibi. Şimdi insan çocuk sahibi olabilir mi? Gayrı meşru da çocuk sahibi olabilir değil mi? Evlenir, helaliyle bir ibadet eyleminde bulunur. Haram yoldan olursa bu da Allah'tan gayrına takdim edilen bir şeydir diyor. Her şeyin astı bu bizden. Düzeni koymuş. Çünkü çalışmayı biz öyle oluyoruz ki dünya için çalışıp duruyoruz. Valla Allah'a inanıyorsa tevize değilse namazını kılıyorsa hiçbir isyanı yoksa, neden o üç dünya işi, zekat gibi sadaka gibi bir ibadet neden veriliyor? Size rızk olarak verdiklerimizden öyle demiyor mu şimdi? Zekatı bile sana risk olarak verdiğinden peşinden koştuğun şeyden zekatı vermeni istiyor seni. Neden diyor haramdan ee, olur? Haram yolda elde edilenden sadaka yoktur diyor. Haram olarak kazandığın malın sana sadaka olarak hiçbir fayda yoktur. Günahına Hiçbir şey yoksa <gülüyor> daha zaten da günahı gideriz de, devam kadar yani demektir, kararıyız ben de. <gülüyor> Düşün. Yani bazı arkadaşlar, ne hani bazı insanlar diyor ya, gidip yan ama ben hayır asanat yapacağım diyor yani. Ya, bu, yani bu sadece şeytan oyalmıyor. Evet, Vallahi yani. diyor ben size yemin ederim, Allah size bu ağacı niye yasakladı biliyor musun? Yaklaşırsanız, yerseniz ya e, ebedi hayat sahip olacaksınız ya da ebedi cennetlik olacaksınız, diyor. Şeytanı, Şeytan da yemin ederek bunu diyor hem de. Vallahi billahi diyor. <gülüyor> Öyle. Haramdan yoktur. Yani bu zekat gibi bir ibadeti bile bize ihsan ettiği rızıktan yapıyor. ve مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Evet, belasıl önce kusurları kendimizden. Boşanmadan da değil, evlenmeden önce neyi var diye soruyoruz. İnan Suud gibi bir memlekette bile siz evlenme cemiyetlerini, gençleri evlendirme cemiyetleriyle derneklerin kurulduğunu biliyor musunuz? Evlenemiyorlar. İşte paradan önce neyin var diye soruyor. Şimdi gençte diyor, 25-30 yaşına kadar askerden gelir. Yani param yok, evlenecek para yok. Çalış evlen diyor. Yani ne ihtiyaç var? Ben kendime zorluyorum. <gülüyor> ben çocuğa nasıl bırakacağım çocuğa? Burda standart da çok <gülüyor> yükseldi. Yani şimdi kalk, bilim gençlik döneminde standart çok düşük. Elimiz standart da çok yükseldi. Yani burada da bir sıkıntı var. Biz oluyor. yükselttik bunu. Biz derken, yani toplum mu bir şey değil. Şimdi Allah Resulü, Allah Resulü de herhalde boşuna diyorum demiyor. Bir kadın, kadın derken hepsini içine alıyor. Ya güzelliğinden nikahlanır, ya mezhebinden. Ya zenginliğinden ya da dininden diyor. Bunu kız babaları daha çok şart koşuyor. Hem de kızı düşündüğü bahanesini de sürüyor. Kızım orada rezil olsun, perişan mı olsun diyor. Allah resimdir gençler. Katiyetle rızk dolayı evliliği cıktırmayın. Allah'a fadlı kereminden sizi rızıklandırır. Evlensin bir genç, belki aldığı kadın yüzünden Allah onu rızıklandıracak. O hak etmiyor. Nasıl etrafımızdaki hayvanlar yüzünden bizi rızıklandırıyor değil mi Allah? Birçok şekilde. Biz hak etmediğimizden yani. Evet. Rızk en fakirlikten korkmayın. Evlenin. Allah sizi Fadlı Kereminden rızıklandırır. Evet. Başka soru varsa hiç kimse ayaklanmadan sorun. Çünkü gürlükte başlayınca benim radarlar pek iyi çekmiyor. Hocam bu cemaatle Mesela ezan okunuyor, ben dükkan açık, dükkandayım ben namaza gitmiyorum. Dükkanda bulunmam gerekiyor. Bunun da aynı şekilde, mesela ben dükkanda namaz, patronum dükkanda namaz kılmama izin vermiyor. Kaza yapıyorum, akşamleyin evde namaz kılıyorum diyen o Fransa'daki kardeş gibi. Aynı şekilde bugün hemen hemen herkes ezan okunduğunda dükkanda olması gerekiyor. Biz, ben Sudar Arabistan'a gittim. Senelerde, 74'te ezan okunmadan önce dükkanlar öyle bırakılır, kapılar açık kalırdı. Kapılar açık kalırdı. asker <gülüyor> <gülüyor> dediğimiz Emr-i Bülmaruf heyetinin askerleri var. Polisleri dolanırlar. Herkese dükkanı bırakılırlardı. 80'e doğru dükkanları kitlemeye başladılar. Ondan önce kimse dükkanı kilitemezdi. Öyle bırakır giderdi. Ee, o zaman mesela dükkanda kalanı polis azarlardı. Hemen namaza derdi. bağırlardı, namaz namaza diye. Sonra dükkanın arkasına kaçmaya başladılar. Daha sonra oturuyor orada kimse karışmıyor. Şimdi bir Müslüman bazen hani İslam bir hobi değil. Boş vakitlerimizde vakit geçirdiğimiz bir eğlence değil İslam. Allah 24 saatimizin tamamını da illa, e, illa belli bir şeyle meşgul olmamızı da istemiyor. Namaz için bizden istediği öğlen ikindir 10 dakikalık bir vakit. Eğer bir Müslüman o muhitte yaptığı iş ne olursa olsun bu vakit Allah'ın deyip dükkanını kapayıp de namaz vakti gittiğinde ben bazı insanları bilirim o namazda ben onun dükkanının önünde beklerim. Şimdi bir müşteri gelir şöyle olur, burada kılayım biraz sonra diye. Bak cemaatle namaz kılma alışkanlığı olmayan hiçbir kimse vaktinde namaz kılamaz. Beş dakika, beş dakika, beş dakika, beş dakika böyle geciktir. Gene rızık endişesi olmuyor mu? Efendim? Rızık endişesi Tabii. Tabii. Yani o an beni Allah'a, şimdi eğer o rızk, peşinde koşma çoluk çocuğunun rızkı dediğin şey, seni başka bir ibadetten alıkoyuyorsa, o ibadet olmaktan çıkar. O iş. Çünkü o vakit Allah'a ait bir vakittir. Herkes imanına göre bunu denkler. Ve bazen insanlar birbirlerine böyle cesaretlendirirler. Müslümanlar da diyelim ki sen bakkalsın namaz vakti kapatmışsın. Ben bakkala geldim. Ha. Benim de aslında de namazda olmam gerekir. Ama çocuk çocuğuma derim bakkala makkala falan böyle gittiğinizde namaz vakti olduğunda bekleyin. O adamın nasibi onu, bir, onu beklesin orada. Ve bu onu teşviktir. O bunu gördüğünde daha çok memnun olacak. Ona daha çok cesaret verecek. Sen düşün, misafir gibi bir alışkanlığa sahip olmayan bir evde, çocuklar nasıl büyür dersin? Ha? Yani babasının hakim olduğu bir ortamda ev hiç misafir görmediyse, bu çocuk misafirden anlar mı? Anlamaz. Çocuk bizim evimizde misafir gelip kaldığını yediğini içtiğini bizim ona çok iyi muamelede bulunduğumuzu çocuklarımız bizden görmeliler bazen öyle var ki birisine yolda geçerken sadaka bile verdireceğinden yanındaki çocuğuna verir git oğlum bunu ver diyor vermeye bir alışsın bunlar duyguyla hareket etmedi yani çocuğun alışkanlığını sağlamaktır birisi sormuş haram ve helal mevzunda herhalde bunu haçtaki zikrim üstünde haç bahsinde zikredilen bir hadis de size birkaç kere örnek verdim ee, diyor ya Allah Resulü Üstü başı toz toprak içerisinde Elbisesi yırtık Ayağındaki ayakkabıları yırtık Ve ellerini kaldırmış Dua ediyor Allah onun duasını nasıl kabul etsin Yediği haram içtiği haram ve giydiği haram diyor. Nasıl bulaşırsa bulaşsın haram Tabii ki bir kasten Senin müden bulaşman Bir de sen Fark etmeden bulaşan veya ulu orta başkasının merasının kenarında koyun otlatman gibi keç otlatmak daha te tehlikelidir. Harama dalabilecek noktada e, otlatırsan harama bulaştığın andan itibaren zaten duandan bir haz lezzet almamaya başlarsın. Çünkü e, haram olan bir şey, istikap, yemek içme insanın duasının kabulüne mani sebeplerdendir. mani sebeplerden birisidir. Genel olarak bu şimdi genetik ee, yapısının bozulması bir sebzelerini yiyeceğim pek bir sorun değil. Onu zehir eder. Farklı bir şeyler ama haram çok farklı bir şey. Aslen haram olduğu bilinen bir şeyin karıştırılmasını, bunu bilmen, bundan uzak durman ve ortam o kadar şüpheli karışık ki Allah Resulü yolda bir hurma tanesini buluyor. Danesi buluyor. Bunun hurmadan yani zekattan olmadığını bilseydim onu yerdim diyor. Hatırladınız bu rivayette? Bunu bir veraya, şüpheli şeylere e, örnek getirildi. O hurmanın zekattan olması binde bir ihtimal değil mi? Ama hurmada zekattan olmadığını yani zekattan olmadığını bilmediği için yemiyor. Olmadığını bilse yerdim. Bu da gösteriyor ki haramlara karşı vera noktasında iyi dikkat etmemiz gerekir. Ama şu an bunu bile yaşamak o kadar zor oldu ki biz bunun Avrupa'da çok acısını çektik. Birisine gidiyorduk, şeker veriyorlardı, bir şeyler veriyorlardı, yemiyorduk, etmiyorduk. O sıkıntıya rağmen duada farklı bir tat vardı. Bu bizi biraz yorduktan sonra bazen gayretimize rağmen bir şeyler araştırarak gidiyorduk ama sanki bir laşkalık devresi girince Dua da farklı olmaya başladı. Yani tadı tuzu gitti, tuzsuz yemek gibi olmaya başladı. Onun için, duasının kabulünü düşünen birisi, e, haram da helalden en azından kendi boyutunda dikkat etmesi gerekir. Ferah'a katledim şüpheli şeylere. En azından. Haramdan zaten toktan kaçınmak gerekir. Bu biraz daha tafsilatla açılabilir. Bu buradan birisinin bayanların mıydı? Bayanlar Hocam bazı mesele emur arkadaşlar rapor alıyor. Ümreye gidip geliyor. Biz de gidiyoruz işte hayırlı olsun. Bu haram mı oluyor. Yani Senelik izinimde yine kullanıyor. Yani Adam hasta değil. Ki diyor misal tanıdırır Para alıyor mu? Efendim? Ona Alıyor. Diyor. Diyor. Sorulmayacak kadar açık mesela İslam'ın e, hafif olduğu ortamda e, insanın bazı şeyler artık daha hafif insanın... mesela Avrupa'da bir işsizlik sigortası vardır e, bu Türkiye'de olmasın derim ben. Neden? Kimse çalışmaz. Ben, ben, ben, ben. değilim. Kahvede adamdan geçilmez. Kimse çalışmaz. Ama hocam soruyorlar. Ee, çünkü periodar arası şeyler koydular. Türkiye'de çok çabuk istismar edildi. Türkiye'nin doğası da. Maalesef. Görebiliyorum. Bir arkadaşım mesela. bir sene falan Değil öyle bir süredir Altay mı 6 aydır. 6 bu verilen para g adam geçinemez. Hiç çoktan bakayım neden hiç çoktan daha iyi diyemiyor. Hı. Ya önceden hiç çoktu. Ha <gülüyor> tabii ki bu fazla olsun yetsin. Yani eski atlar, eskiden musluklarında da su bile bulamadılar. Açardılar, tış dövü hava gelirdi. Deniz, deniz, deniz, deniz, deniz. Değil mi? Ya deniz suyu gelirdik. Onun için artık haram, helal. Yani ki hele beyt-ül mal bileceğimiz niteliği kazanan bir şeyde Allah göstermesin. Bazen tüyü bitmemiş yetimin hakkı var derler ya. Ben Ahmet'in hakkını yesem, bu çok kolay. Ahmet'e gider her olsun iş biter. Değil mi? Ama petrol mal dediğimiz şeyden yediğimiz küçücük bir zerrede diyelim ki 75 milyonun da hakkı var diye düşünmek gerekir. Hepsinin kıl gibi de olsa bir payı var. İnşallah. Buna adaletsizlik da. Mümkün bir şey mı? Şimdi bu baş olmayı Baya bir soru derdi. Yani altı senede, beş senede, yedinmiş senede bilemeyen arkadaşlar var. Şimdi bu gitmeyenlerin yerine oluyor herhalde. Değil de farklı değil. Onların yerinden gidemler oluyor. Değil istememizler. De, dolaylı dolaylı yönler değil de. Evet. Farklı deniyor. Yani, yerine gitmeyi nasıl yapıyorlar? Şimdi mesela bilemiyorum. Mesela çıkmıyor. 5-6 sene çıkmayan insan var ben gitmek istiyorum. Yurtdur, yurtdur. Başka yerlerden yapılıyor. Gitmeyenlerin yerine yapılıyor herhalde o. Onun yerine kara borsa durumuna sokuluyor. Iki bin üçü diye geliyor. Dışı başına gidiyor. Bunu yapamadılar. Neden çok isim kayıt var. Çıktı yoksa bitmiş. Yurtdışı anlaşıldı. Yurtdışı mı hocam? Bir tasarlı yok. Biz yurtdışına çok yaptık. Bizim hepsi yani, tutacağız ya. Rahat bizi alıyorlar <gülüyor> Avrupa'ya. Avrupa'ya geliyorlardı. Ben oradan birasını alırıyordum. Gidiyor Oraya geliyordu. Çünkü Kesin işte üst yaptın bunları tabii. Böyle bir sorun yok, sen fazla para alıyorsan, e, yani. de, yen de bir... girer mi? Hocam, bu kadar tüze napti? Takımın konu yok mu yani? Takımın konu yok mu yani? Takımın konu yok mu yani? Takımın konu yok mu yani? Takımın konu yok mu yani? Takımın konu yok mu yani? Takımın konu yok mu yani? Takımın konu Şimdi asla İslam'ı yasaklayacak bir iş yapmamak. Asla bir barda e, çalışıyorsun. Oranın <gülüyor> için içki yaptığını biliyorsun. Orada çalışamazsın. Farklı firmalarda çalışamazsın. Partnerlik bir yönünden kredi alıyor. Kredi alıyor. Şimdi önce anlattığımdan gelirim. Adamın bir iş yerinde çalışıyorsun. Tamam mı? Bu yahudi doları. Sen orada çalışabilirsin. Burada senin sorunun var. Asla <gülüyor> mesela adam domuz sucuğu yapıyor Kasap bak burada çalışamazsın. Sen onunla bir ortak, onu teşvik niteliği taşırsan bu tamam. Sorulmak Sorun olmayacak. Evet. Sorun olmayacak. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Zaten hekseriyette bunların hepsi böyle. Hep şey Müslümanım diyen bile git bizim Tarsakalı'ya. Hepsi Müslüman diyor. Bizimkilerin hepsi evet. bu olmuş gitmiş içinde. Onlar sonra düşün. İslami finans kurumları gelirken konuşuyorduk çocuklarla. Onlar bile böyle iş yerini sana kurguruyorlar. İnsanların dini cidden bulandırıldı. Ailesi da değişti çok kaba işte tabii bazı sorunlar var artık toplumu içine alan sorunlar oluyorlar tek başına kurtulmak çok zor tek başına kurtulmak ciddi yani bununla e, ne yapacaklarını yani suut gibi bir ortamda bile iyi yaygın yadamlı bir çare düşün. Mesela bu ev konutu fakir olan yapamayanlar için, e, bunlar şöyle bir şey e, düşündüler. E, bunu mesela su tutucu e, Marsilya'da Fransa Marsilya'da e, bir deneme kastıyla bunu yaptılar. E, ben dedim, burada bir vakıf kuracağım Fransa'da. Bu 5 milyon dolar koyacağım dedim. Ama bu 5 milyon dolar hiç kaybolmayacak. Artacak ama kaybolmayacak. En azından bu para aynen gerisin geri dönecek. En azından. Buna büyük bir site yapıldı. Cami var, içinde mebreçesi var, ondan sonra mağazaları var, misafirhane var. Bütün kuruldu. Ve bu daireler satıldı. Ee, hepsi satıldı. Dağ yata satıldı Müslümanlara. 5 milyon dolar kenara toplandı. Camisi, medresesi bunların hepsi bedava kaldı. Bakalım. Ve bu sefer e, artı olmadı. Yani 5 e, milyon üzerine artı gelmedi. Aynı para geri döndü. Ama camisi o bu beleş kaldığı gibi çok ucuza da ev sahibi oldular. Bunu bir vakıf adına yapabiliyorsun Avrupa'da. Yani İslam aleminde şimdi Müslümanlar tutar adını değiştiriler. Bizde de bile bir vakıf kurmuşlar. Hanlar kurulmuş mesela eskiden unuttum. O hanların hepsi vakıftır birisi tekaffül etmiş, birisinin adına şimdi böyle bir kurum oluşur diyelim ki 10 milyon, 20 milyon, 100 milyon dolar ibe olarak toplanır bir vakıf şeklinde o tutar insanlara çok ucuz fiyata ev yapıp, faizsiz verebilirdim. Yani bunun Kard-u Hasen dediğimiz bir esat var. Yani e, karşılıksız borç verme. Zaten bu Kard-u Arapça'da şu bizde kullandıkları kredi var ya Endülüs tarafından almışlardır bu kredi Fransızca değil kredi. aslında bu karga modulmuş böyle bu şekilde. Şimdi bu her şeye dönüştürülebildi. İnsanların en zaruri muhtaç oldukları şeyleri. Bunu mesela Osmanlı camide medresede bunu yapmışlar. Bu Darülfü'nün dedikleri İstanbul Üniversitesi bir vakıftır. Kapalı çarşı var ya o çarşı Darül Sunu'nun vakfiyesidir. Nasıl vakfiyesi? Buradan kazanılan oradaki talep hocaları masrafı diye. Ama inen demirle Allah ateşini bol etsin. Adam 49 seneliğine 99 seneliğine 1 liraya kiraya vermiş. Tuvalet gibi bir yerin kirası bile 5000 dolarla başlıyor kapalı çarşıda. Adam yeni camiyi koymuş, medrese yapmış. Onun yanında Mısır çarşısı yeni caminin vakfiyesidir biliyor musunuz? Ayasofya yapmış, medrese yapmış, Karaköy'de o eskiden demirciler çarşının olduğu yer şu an içlerinden bir çarşı gibi yerler ya. Orası bak Ayasofya'nın vakfiesidir. Ee, Sultan Ahmed'i yapmış, arkasında Arasta çarşısı var, iş gittiniz mi? Orası bak Sultan Ahmed'in vakfiesi. Ondan sonra Çobula Alipaşa medresesi var, yanında çarşu koymuşlar, tüccarlara gitmiş hepsi. Orası bak oranın vakfiyesidir. Bu adamlar bunu yapmışlar bak. Ayrıca yaptıktan sonra da bunların masrafını nasıl karşılayacağız diye düşünmemiş bu insanlar. Belki İslam aleminde bu vakfiye kurumunun en güzel ayağı diken bizim insanımız olmuş. Vakf vakfiye kurumunun. Çok muhteşem bir olay. Eskiden adam ölüyormuş, köydeki tarlasını bile ben bunu camiye vakfettim demiş O caminin malı. Ekilir dikilir oranın masrafı bile Yani gidin yeni caminin sahile bakan tarafında altta, Küçük kapı gibi bir yere ayvalık diye yazardı. gördünüz mü evet, şunu? Evet. O ayvalıkta binlerce dönüm zeytin vakfı var e e e Yeni geleciğe. Şeyin de var hocam. Ha? E Altın orupta ben kendim gördüm. Hı. Her zeytine araç plakası gibi bir şey koymuşlar. Tabi. Cami adam arsızın bahçesini Sultan Ahmed camisine vakfet düşürüdü. Tabi. Hala Hı. yapıyor. Bu vakfya kurumu oluşturulur. yani. E, muhtaç olan insanlara evi illa faizli ucuz fiyat diyeceğin yerde bu bir vakıf olabilir, kazanır da yani. Nereden bakarsan bak müteahhitler bu evlerde yüzde kazanıyor mu? Ha? Daha da çok kazanabilir ki sızdır galiba. E bunu vakıf olarak yapsan da aynen yaptığına satsan ne olur? O parayı korusam. beni bir zaman gelecek ki kimse evsiz kalmaz o zaman. Bunu biz vakıf adında yapabiliriz. Ama işte o zamanda güvenilecek insanlar ve devletin kontrolunda müesseseler olması gerekiyor. <gülüyor> Gayri -yeni, yeni vakıflar yani ilgilenmeye başladığı hükümet öyle derdi. Daha çok zımbıltı çıkacak derlerdi. Osmanlı döneminden sonra bütün vakıflar teşkilize girdi zaten. Ya inünü in bunu adam Hepsini götürmüş. Ermeniler almış birçok şeyi cami bile yeni bir cami daha keşfettiler. Camiymiş orası. Satılmış, şekli değiştirilmiş. Yani bunu bir Bulgaristan'da aramak gerekmiyor. Bu vakfi olarak yapılır. Bence çok güzel olur. Ama Müslümanlar bunu hayır için yaparlarsa değil mi daha farklı. Ona sonra kimse oraya infak etmek de niye korksun ya. Sen orada bir, ye, bir şey infak ediyorsun. Gidiyorum bir gariban ev olarak orada oturuyor. Değil mi? Çoluk çocuğuyla dinini yaşıyor. Sen ahirete gitmiş biliyorsan senin için sevap Yani Osmanlı en iyi yaptığı şeylerden birisi bu vakfiye kurumları. Köprüler vakıf. Hepsini tövbe yapmışlar. Hastaneler vakıf. Ve bu müesseseyi çok yani... Mesela Suud bile, bu vakfa saygı gösterdi. Bu son idareciler. Caminin baki mezarlığı tarafı var ya, baki mezarlı tarafı ee, Eskiden eskiden giden yok değil mi, 70'lerde falan? İçinizde? Osmanlı vakıflarıyla doluydu oralar, Onlar bile vakıflara pek saygı gösterdi. Sonradan biraz hayır cemiyetleri şeklinde kurmaya başladılar. Salaveden <gülüyor> değil aslında. Salaveden aslında hocam. Bazen Osmanlı da sağlamıyor şunu. değil. Ayet, hadis de var. Osmanlı bunu müesseselleştirmeyi müesses becermiş. De, o dönemlerde yine bunu sahabe döneminde devam Zaten dinde delil olmasa yapılmaz. Konuştuğumuz yer orası değil. Osmanlı müesseselleştirmeyi becermiş bunda. Hastane hepsini bunu yapmış yani bunu da cennetmiş. Evet. Selam. Barkım, selam. <gülüyor> oh. <Dertli>. <gülüyor> <gülüyor>